kaste Kainat, bugün 24 Mart Salı, yıl 2015, ay 3, gün 83, Kasım 137. 1436, Hicri, Cemazi'ye lahir 4, 1431, Rumi Mart 11. Fırtına. Günün tarihi, 621 yıl önce bugün 24 Mart 1394'te Timurlenk, tarihin en eski şehirlerinden Diyarbakır'ı şikayet etti. 121 yıl geçtikten sonra Yavuz Sultan Selim zamanında 1515 yılında Diyarbakır Osmanlı tarafından fethedilmiştir. Günün malumatı. Koç burcunda doğanlar. 21 Mart 21 Nisan. Koç burcunda doğanlar lider, öncü ve idealist insanlardır. Dünyanın soylu şövalyesidirler. Kişiliklerinde kararlılık ve istikrar yoktur ellerindeki işi bitirmeden yeni atılımlara eğilimlidirler. devamlı yer büyük saatli marif takfimi Merhaba herkes, Açık Radyo burası 94.9 açıkradio.com ve Açık Gazete programı başladı. Örmenim var da Can Tom, ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Aç Açılışımızda Filipinli Ryan Kayabyab'den Aziz Francesco'nun duasını dinlettik. Neden böyle yaptığımızı da şimdi Eduardo Galeano'nun Aynalar kitabından Aynalar Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Sel Yayıncı Asisili Aziz Francesco Haçlılar Mısır'ın Damietta şehrini kuşatmışlardı. 1219 yılında tam kuşatmanın ortasında Rahip Francesco ordusundan ayrıldı ve tek başına Yalnayak düşman kuvvetlerine doğru yürümeye başladı. Rüzgar toprağa süpürüyor ve sanki topraktan filizlenmiş gibi toprağı seven gökten düşmüş bu cılız meleğin toprak rengi tüniğine çarpıyordu. Daha uzaktayken geldiğini gördüler. Sultan El Kamille barış için konuşmaya geldiğini söyledi. Francesco hiç kimseyi temsil etmiyordu. Ama surların kapısı açıldı. Hristiyan kuvvetleri ikiye bölünmüştü. Yarısı rahip Francesco'nun bir zır dili olduğunu düşünürken, diğer yarısı tam bir aptal olduğuna inanıyordu. Kuşlarla konuşması herkesin dilindeydi. Kendisine Tanrı'nın ozanı dedirtiyordu. Gülmeyi sal salık veriyor ve kendisi de hep gülüyordu. Ve rahiplere de hep gülmeyi tavsiye ediyordu üzüntülü, asık suratlı ve iki yüzlü görünmekten kaçını. Assisi köyündeki bostanında bitkilerin kökleri yukarı gelecek şekilde tersine büyüdükleri anlatılıyordu ve biliniyordu ki o herkesin tersine düşünüyordu. Kralların ve papaların savaşları, tutkuları ve yaptıkları ona göre sadece servet kazanmaya yarıyordu, gönülleri kazanmaya değil. Nitekim Haçlı orduları Müslümanlara boyun eğdirmek için oluşturuluyordu, onları kazanmak için değil. Merak ettiği ya da kim bilir hangi nedenle Sultan onu kabul etti. Merak ettiği için ya da kim bilir hangi nedenle. Hristiyan ve Müslüman karşı karşıya silahları değil kelimeleri çarpıştırdılar. Uzun diyalog boyunca İsa ve Muhammed bir konu üzerinde anlaşamadılar, uzlaşmadılar ama birbirlerini dinlediler. Aynalar Eduardo Galeano Çeviren Süleyman doğru. Sel yayıncı. Evet tarihte bugün neler olduğuna da bakalım. 1401'de Moğol imparatoru Türk Moğol imparatoru diyelim Timur Lenk Şam'ı da yerle bir etmiş, üstünden geçmiş, yağmalamış. 621 yıl önce de ayrıca da tarihin en eski şehirlerinden Diyarbakır'ı ya da Amed'i ya da Diyarbakır'ı işgal etmiş. 121 yıl geçtikten sonra Yavuz Sultan Selim zamanında, Osmanlı İmparatörlüğü zamanında Diyarbakır yeniden Osmanlılarca fethedilmiş olacaktır. 1938 yılında ise Cumhurbaşkanlığı yatı olarak satın alınan Savarona Savarona İngiltere'nin Southampton limanında törenle Türk bayrağı çekilmiş. 1 Haziran'da İstanbul'a getirilmiş Savarona Dolmabahçe önünde demir atmış, şimdi olduğu gibi. Şimdi Dolmabahçe önünde değil. Çeşme önünde Atatürk yatı gezerek inceleme, incelemelerde bulunmuş. 1944'te bugün İkinci Dünya Savaşında daha sonraki bir e, tiyatro oyununda ve filmde de canlandırılacağı gibi 76 Müttefik savaş esiri Alman kampında Stalag Luft 3'ten kaçma kaçmaya başlamışlar büyük kaçış büyük firar. Filminde olduğu gibi Çok oyun. Çok güzel işimdir. Stalag de güzel bir oyundur. 1989'da da Exxon Valdez büyük bir petrol kazası yapıp denize dökülmüştü. Prince William Sound'da Alaska'da 240 bin varil ya da 38 bin metreküp ham petrol karaya vuran gemide sarhoş olduğu da belirtiliyor. Kaptan ve mürettebattan bazısının denize döküldü. Temizlenmesi asla mümkün olamadı tam olarak diyelim. Evet 1938 yılında dalından bu saburonu atlı geminin artık e, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yurt dışı gezilerinde kullanılacağını dün açık gazetede söylemiştik. Haber e, takibi yaptık işte şimdi. Evet bu haber takibi. Uluslararası top, sularda, topraklarda olur mu? Sularda e, Türk toprağı sıfatıyla e, Hizmet verecekmiş Öyle. ve yemekleri ev sahibi yapacakmış. Yani bir protesto gösterisi gerçekleşirse eğer bu e, geminin içerisinde... Yemekleri denize atacaklar Türk toprağı üzer, üzerinde olduğunuzu unutmayın. Ona göre yargılanacaksınız diye de uyaralım protestocuları. Evet. Savarlığında protesto protesto neler diyorsun? Savarlığında neler olmuş neler siz onu bilmiyorsunuz. Çok fazla bahsetmedik dün ama oldukça ilginç bir yakın dönem içerisinde... ...oldukça ilginç şeyler de başına gelmiş bu yatın. Evet. Müstekre bir durum olmuştur. Müstescen bir durumda olmuş aynı zamanda. Şimdi... ...iki tarz haber var elimizde. Bir... ...vatan elden gidiyor, millet elden gidiyor... ...devlet elden gidiyor haberlerimiz var... Ta Osmanlı Türkiye'de. döneminden bir, Evet. Bunlar esas olarak Türkiye'de. Bir de dünyadan da dünya elden gidiyor haberleri var. Hangisini sıraya koyalım? Önceliği verelim. Dünyaya değil mi? Daha iyi olabilir. Peki. Yoksa kavgaya girersek bir daha çıkamayız. Kavgayı vatan millet elden gidiyordan daha ziyade koltuk elden gidiyorlar nitelendiriyordu birçok kanallar. Biz Yok. farklı bir bakış açısıyla değerlendirebiliriz tabii ki. Tabii. Biz de, Biz vatan de koltuk millet, vatandır zaten. Evet. Şimdi duruma bakacak olursak şöyle girelim mevzua. Yeni bir döneme giriliyor. Truthdig dergisinde <gülüyor> yayınlanmış Paul Brown imzalı bir haber var. O da şeyden, Climate News Network'tan çok önemli bir haber. Çünkü dünyanın en önemli önde gelen bilim insanlarından biri Nobel Kimya Ödülünü de kazanmış olan Paul Crutzen'le bir başka Stanislav Vatslavek diye bir şeyde Çek Cumhuriyeti'nde bir üniversitede teknik doğal bilimler ve teknik üniversitesi Liberec'te nano malzeme üzerine nanoteknoloji üzerinde uğraşıyor. Bu ikisi Paul aynı zamanda da dünyanın en meşhur önde gelen Max Planck Enstitüsü kimyain, enstitüsünde kimya enstitüsünde çalışıyor Mainz'da onların ikisinin beraber hazırladıkları bir şey var ve bir makale yayınlamışlar en saygın dergilerden birinde ve dünya artık yeni bir antroposen denilen yeni bir insan çağına girmiştir jeolojik çağ olarak diyorlar 11.500 11, yıl önce yaklaşık olarak buzul çağının sona ermesinden sonra girilen sıcak jeolojik ılık ılıman çağ sona eriyor ve artık sıcak dünyaya giriyoruz diyorlar. 20 tane pardon 9 tane şey saymışlar. Hemen söylüyorum listeyi. Birincisi çok aşırı hızlı iklim değişikliği, ekosistemler adapte olamıyor, uyum sağlayamıyor. İki kuzey kutbu dün onun da haberine tekrar değinmiştik. Kuzey kutbu'unda buz örtüsü 20 yıla kadar yani yaklaşık 20 yıl önce olduğundan yüzde 40 daha azmış nasıl buluyorsun bu rakamı 3 ee, sene öncesinde göre de daha da fazla eriyordu 3'ten önce yüzde 40'ı gitmiş ama son ye 20 senede belki de 2012 senesinde bir rekor kırılmıştı. <gülüyor> Özür dilerim bir rekor kırılmıştı. Bu rekorun üzerine başka bir rekor kırıldı. Bu erimeyle beraber. Daha da fazla olacağına dair çeşitli analizler de mevcut sanırım. Evet tam sayfa yazı girip de bundan hiç bahsedilmeyen haberlerden de bahsetmiştik. Artık geçiyorum. Üçüncüsü buz örtüsündeki kayıp büyük ölçüde gittikçe hızlanan deniz seviyesi yükselmeleri açıyor diyorlar. Dördüncüsü büyük bir nüfus artışı var. 20. yüzyılda %400'lük bir artış, o artış olmuş sadece. 4 katına çıkmış. İnsan Beş... nüfusundan bahsediyoruz. İnsan nüfusu evet. <gülüyor> Beşincisi e, su taze su yani içecek kullanılacak, sağlıklı su artık yok. Giderek artıyor talep. Altıncısı azot oksit atmosfere yayılıyor. Bu da e, ozon tabakalarında, yüzey ozonunda, yani işte, stratosferdekinden bahsetmiyorlar, yerdekini. Stratosferdeki konusunda zaten araştırmalarıyla ki Nobel ödülü kazanmıştı Kruze. İlk en tespit eden, ilk tespit eden ve doğru tespit eden kişi de ozon tabakasındaki dilinmeyi Şimdi de yerdekinden bahsediyor. Azot oksit yüzünden yerdeki e, yüksek yer, e, ozonu artıyor diyor. Beşinci e, dedim, yedincisi erozyon yüzünden bütün tarım yapılacak toprak, üst toprak uçup gidiyor. Toz fırtınaları oluyor. Sekizincisi fosfor kaybından bahsediyorlar. Fosfor kaybı da tarımın yapıldığı bölgelerde çok ciddi bir eksiklik. Fosforsuz iyi tarım yapılamıyor. Yiyecek ve dokuzuncusu fosfat seviyeleri eriyip gidiyorlar. Bu da ürünlerin hasatta çok büyük problem oluyor. Şöyle diyorlar. Yazdıkları makale şöyle başlıyor. İnsan eylemleri Çevreye her ölçekte büyük etkide bulunuyorlar ve doğal süreçlerin önüne geçmiş durumda. Onun için antroposen diyorlar yani insan belirliyor artık şeyi ve son yüz yıl içinde insan nüfusu bir milyardan birazcık üstünden bir milyarın altı milyarın üstüne çıktı ekonomik faaliyette. 10 kat artmış 1950 ile bugün arasında yani savaş sonrasındaki ekonomik faaliyet 10 kat artmış. Cinsel faaliyette. Cinsel mi? Evet yani savaş sonrasındaki aynı şekilde popülasyonun artışından da bahsedilmiyor muydu biraz önce? Evet ama o daha savaş öncesinden başlıyor. Son yüzyıl içinde. Birinci Dünya bir... Savaşı diyelim o zaman. Evet. Bir dizi grafikle anlatıyorlar bu iki önde gelen bilim insanı. Hepsinin bunu yani özellikle de sera gazlarının atmosfere saçılmasının doğada büyük bir kaosa yol açtığını ve varlığımızı, bütün canlıların varlığını büyük bir tehlikeye attığını söylüyorlar ve bu şeyi garanti eder demişler. Krutzen diyor. Kıyameti. Kıyamet evet. Resmen dedici olarak yıkımı Garantiler dünyada çocuklarımız ve torunlarımız için yönümüzü değiştirmemiz lazım. Diyor. Neyse ben o zaman iyi bir haber vereyim. Maden tetkik arama biliyorsunuz Türkiye'deki e, bu tip işlerin başında olan kurum. Maden ve çeşitli fasulye arama aramayla alakalı olarak çalışan kurum. Türkiye'nin ilk yerli petrol arama gemisini tamamlamış ve suya indiriyormuş. Türkiye'nin kutup ve Okyanuslarda petrol edecek gemisi olan Turkaz önümüzdeki hafta denize iniyor deniliyor Star Gazetesi'nin haberinde. Gemi uluslararası standartlarda bir de helikopter pistinin içerisinde barındırıyormuş. Gemiye Turkaz araştırma gemisi adı verilmiş. O da güzel çünkü Türk. Evet ama yani bir taraftan Barbaros Hayrettin Paşa gemisiyle beraber gidecekmiş. Barbaros Hayrettin Paşa'nın yanına Turkaz diye bir isim mi yaraşırdı yoksa daha çok böyle ne bileyim. Türk, Orhan Türk. Gazi. Yok. Değil, yok. Türk, doğrudan Türk diyorlar işte. Neyse, Turkuaz ve Barbaros Hayrettin Paşa gemisiyle birlikte Türkiye adına petrol ve doğalgaz aramalarında kullanılacakmış bu iki gemi. Evet. Ee, Türkiye'de yapılan ilk geniş kapsamlı araştırma yatırımı olan Turkuaz'ın sadece sismik bir araştırma gemisi olmadığını, iki ve üç boyutlu deprem araştırmalarında da kullanılacağından bahsedilmiş. Kutuplarda da arama yapacakmış. Petrol mü? Petrol ve doğalgaz başta olmak üzere. Denizin dağ altında bulunan doğal doğal kaynakları araştıracak olan Turkaz, kamu kurumlarının yararlanmasına da açık olacakmış. Düşünsenize bulduğunu, büyük bir rezerv buldu. Na, şimdi Norveç diyor benim, Amerika Birleşik Devlet diyor, diyor benim, Rusya diyor benim. Türkiye'de girmiş ondan tam arasına ben Türk buldum azın. benim diyor. Evet, tabii çok hoş olur bence. Ya ben gezegenlerden gidiyor diyorlar diyorum, sen Turkuaz diyorsun. Ama asker de ha? destek vermiş. Personel de ayrıca yurt dışında eğitilecekmiş. Hangi ülkede? Hmm. Yazmıyor. Yurt dışı. Peki ben devam ediyorum. Biz senden bir benden gidelim. O zaman bugünkü şeyimizi böyle yapalım. Ben şeyle devam edeyim. Avrupa kıtasına geçiyorum. Bu kesin kesmediyse. Bu da Common Dreams'den Deirdre Falter'ın yazısını okuyayım. Avrupa'daki Yaban arıları türlerinin yüzde 10'u tamamen ortadan kalkmak üzereymiş. Yeni bir araştırma var. <gülüyor> yani 10 yaban arısı türü ilk değerlendirmeye göre bu geçen gün yayınlandı. Geçen perşembe günü yayınlandı. Biraz gecikmeli olarak veriyorum bu haberi. Dünyanın yiyecek stoklarını, tarım sistemini ve çevresini derinlemesine etkileyecek bir şey. Maria Sezar duymasın bizim propolis programını arıların dünyasını inceleyen programcımız hem Avrupa'da hem de Amerika Birleşik Devletleri'nde endüstriyel tarım faaliyetleri ensektisi denen böcek öldürücüler ve bir de iklim değişikliği arıları çok ciddi etkiliyormuş ama arılar olmazsa insanlar ve diğer canlılarda olmaz diyorlar. Senin var mı buna bir cevabın Türkiye'den? Yeni bir teknolojik gelişmeyle karşı durabileceksin var. mi? Yani arılar üzerinden değil de canlılar üzerinden gideceksek var. Bu huzursuzluk durumunu Azerbaycan nasıl çözmüş diye soracak olursanız dünyanın en büyük petrol üreticilerinden olan bu ülke aynı zamanda 2015 Avrupa Olimpiyatları için adaydı ve kazandı bunu da. Olimpiyatlar, Avrupa Olimpiyatları Azerbaycan'da düzenlenecek. Bunun için çeşitli hazırlıklara girişmiş Azerbaycan'daki yetkililer. Sen Türkiye deyin, Türk deyince daha Kardeş, genel anlamda Türk dünyasında ele aldın. Doğru evet. bir yaklaşım, aferin. Evet. Devam et. Bu olimpiyatlar için gelen insanları rahat ettirmek, huzursuz etmemek için çeşitli önlemler alıyorlarmış. Bunlardan en önemlisi de hayvanları diri diri yakmakmış sokakta topladıkları. Ee, olimpiyatlar için herkesin gözü önünde mi? sokak köpeklerini toplayıp diri diri yakıyorlarmış. Gördükleri yerde öldürüyorlarmış ya da getirip büyük ocaklarda yakıyorlarmış. Katliam dünya üzerinde hayvan hakları aktivistlerinin büyük tepkisini görmüş. Ama bu ilk dediğimiz 2012 Baki Eurovision Şarkı Yarışması için de sokakta hayvanlar topluca katledilmişti. Ve şimdi de bir boykot çağrısı var. Başidden mi öğrenmişler yakma yöntemini? Bilmiyorum. Yani Türkiye'de de çok farklı Timur. bir durum söz konusu olmamıştı yakın zamanlarda hatırlayacak olursunuz. Yakıldığını bilmiyordu ama. Hayvan, hayvan özgürlüğü aktivistleri aç bırakmak da aynı şekilde olabiliyor. Yani evet. aç bırakıp birbirlerini yemelerini sağladıklar hayvanların. Yani hayırsıza da gibi hayırsız bir örnek adı, var. evet. Çizgi filmi de var onun. Olimpiyatlar için katliamı durdurulunan kadar vatandaşlarını her ülkede hayvan aktivistleri protestoyu çağırıyor. Ama ee, düşünsene Can. Yani şimdi gidiyorsun ortalıkta bir takım köpekler falan var. Gitmişsin hastadıyla olimpiyat seyredeceksin. Hepsi yani. masum gözlerle bakıyorlar bana da yemek ver değil mi? Evet, olacak işte. Yani onun için bu yerinde bir yani çok başarılı bir habercilik. Toplayıp böyle direkt canlı canlı fırınlara atıp yapıyorlarmış Azerbaycan'daki durum bu. Evet, bu haber takibini çok Çok olsun, beğendim. Ve sana Sözlüden 98.33 puan veriyor. KPSS'ye girmiş gibi hissettim kendi e de da. Stoklamayalım da sonra. <gülüyor> ya evet öyle bir şey de var. Ona ona birazdan gelirsin sen. Istersen. Ee, peki ben devam edeyim. Türk dünyasından biraz uzaklaşıyorum. Glifosat. Monsanto ve Dow Chemical. Dünyanın en büyük, çok uluslu şirketlerinin en favori, yani en sevdikleri, üretim, başlıca üretim maddesi olan kimyasal madde glifosat. Evet. Bu böcek öldürücülerde kullanılıyor ve çok büyük ürünlerde, mısır, soya, ya. Fakat yeni bir araştırma çıkmış ki her tarafta kullanılan bu. Roundup, meşhur. Bizim bütün avludaki Şimdi çiftlikte kullandığımız şeydi. O Roundup'dan bahsediyorsun. Ben sene son özetinden bahsettiğimi zannettim. Bu muhtemel bir karsinojen. İnsanlar içinde kanser yapıcı olduğu, kansere sebep olduğu açıklanmış. Dolayısıyla bu da Lancet, Lancet dergisinin dünyanın en saygın bilim ve tıp dergilerinden birinin Onkoloji Lancet Onkoloji dergisinde hafta sonunda yayınlanmış Fransa'daki bir kanser araştırmaları uluslararası merkezinde dünyanın 11 ülkesinden 17 onkolog ve hem havada hem suda hem de yiyecekte bunların bulunduğunu ortaya koymuşlar. Yani kanser yapıyormuş. Yapmayın Allah aşkına. Dert mi bu? Kanser yapıyormuş. Yok değil ben okuyorum işte. Sen şimdi kaç puan almak istiyorsun? Vereyim mi cevabımı? Ver. İngiliz ve Amerika Birleşik Devletleri uzmanlar e, bu ülkelerden gelen uzmanlar vücudun bağışıklık sistemine kanser hücrelerini teşhis etmeyi öğreten bir aşı geliştirmişler. E -e. Bu aşıyla birlikte vücut hastalığı kendi kendine yok ediyormuş. Aşının hazırlanması için önce hastanın kan örneği alınıyor ve bağışıklık sisteminde önemli bir yere sahip olan T hücreleri kandan ayrışıyormuş. Daha doğrusu ayrıştırılıyormuş. Selahattin. Denemeler rolunuymuş. Doğru, Amerika Birleşik Devletleri'nin. 96.98 veriyoruz. Sana. New York kentindeki e, kanser araştırma merkezinde çalışmışlar e, ve yakın zamanda e, piyasaya sürmek gibi planları da vardır herhalde. Bu haftanın aşçısı bu değil mi? Yani çok yerinde. Yalnız bu pestisit ve böcek öldürücüler e, artık şeye yol açmışlar. Yani çok yüksek oranda bazı ülkelerde mesela Hindistan'da filan acayip kantar oluyormuş benden söylemesi. E, aşı geliyor ama. Aşı geliyor o iyi. Bir de e, şeyde üç bin kadar kısımlar e, şey intihar etti bu böcek öldürücüleri içerek Hindistan'da çiftçiler 300 bin çiftçi mi? 300 bin evet. ve bunu yıllardan beri takip eden bir gazeteci ödüller de kazanıyor ama bırakmış artık emekliye ayrılmış çünkü bak sana vereyim ki ekonomik ve Siyasi saldırı altında değil sadece kültürel ve tarihi de saldırı. Küresel kapitalizmin diye bir yazıdan bahsediyor, şeyden bahsediyor, durumdan. Chris Hedges son yazdığı yazısında 300 bin belgelemiş umutsuz Hintli çiftçilerin durumunu son 19 yıl içinde 300 bin kişi ölmüş. Yani yaklaşık olarak her yarım saatte bir kitabında yazmış P Sainat diye birisi şimdi ders veriyor Amerika'da. Everybody loves a good drought. Stories from India's poorest districts diye. Herkes iyi bir kuraklığı sever. Hindistan'ın en yoksul kesimlerinden hikayeler demiş. Hindu adlı gazetede yazıyordu. Ve bir halkın yani kırsal Hindistan'ın halk arşivini de kurmuş. Tamamen açık. Bütün ölen diller. Her şey var orada. Fakat bu hafta geçen hafta şimdi medyanın durumuyla ilgili bir soru geliyor. Dikkat et. Hı hı. Mumbai'de e, yapılan bir e, moda haftasını e, moda haftası var. Giyip kuşan moda Aynı anda da e, şey de konuşuluyor işte bu çok yüksek sayıdaki Hindistan'ın bağrındaki trajedi böcek öldürücülerle kendilerini öldüren tarım işçileri e, moda için <gülüyor> moda haftasını takip eden gazeteci sayısı kaç? 512 65 model var bu arada o Sadece o kadar. Evet 512 akreditasyonun yapılmış gazeteci var. Peki şeyi takip eden kaç gazeteci var bütün Hindistan'da bu tarım faciasını bir <gülüyor> kalmamış. Kalmamış mı? Evet altı varmış ama artık e, bu saynatında da gitmesiyle beraber olmaktan çıkmış. Ama mühim değil. Aşı geliyor değil evet, mi? Evet. Son yarım saatin pardon, ilk yarım saatin içerisinde benim vermek isteyeceğim son, son haber de fillerle alakalı. izinsiz avlanmanın mevcut düzeyde sürmesi sebebiyle Afrika'nın fillerinin, soylarının 20 yıl içinde tükeneceği bildirilmiş. Hepsi hepsi 20 yıl. Yani 2035. 2006'da 550 bin olan fillerin sayısı. 2013'te 470.000'e inmiş ee, En büyük düşüş Doğu Afrika'da gözleniyormuş Bu bölgedeki Afrika fillerinin sayısı 150.000'den 100.000 civarına girilemiş İzinsiz avlanan filler var WWF'den yapılan bir çağrı var ee, Boko Haram ve El <gülüyor> Özür dilerim e gibi örgütlerin Çin ve Tayland'da Yapılan fil dişi ticaretinden maddi gelir Sağladığı söyleniyor Çin suçlanıyor ama şöyle bir durum da söz konusu. Bu Afrika filleri üzerinde çalışmalarıyla bilinen Julian Blanc, kıtada izinsiz fil avcılığı ile yoksulluk arasında doğrudan bir ilişki olduğunu söylemiş. Allah Allah. Yani çocuk ben ölümlerinin çocuk ölümlerinin ve yoksulluğun yüksek düzeyde olduğu bölgelerde izinsiz filavanın en yüksek düzeyde olduğunu saptladık. Dolayısıyla yoksulluğa çare bulunması fillerin korunmasının da önemli unsurlarından biri olacak demiş. Bizim avluda inşa ettiğimiz... ...vil dişi kuleyi nasıl buluyorsun yeni? Yanıyor Bu arada Gates... E, ...vakfı var ya. Ha, Melinda Gates. Melinda Gates evet. Hı hı. O Amerika Birleşik Devletleri'nin... ...Uluslararası Kalkınma... ...ajansıyla... ...USA ile birlikte... Dün toplantıların toplantılara başladılar. Londra'da toplanıyorlar ve Afrika'nın Afrika dedin sen değil mi filler evet. için? Evet, Afrika'nın tohumlarını ve tarım Aa. piyasalarını nasıl özelleştiririz konusunda bir toplantıya girmişler. Aa. Bu kadar mı sadece? Ya yani hayır tabii ki değil. yeni bir gündemle getiriyorlarmış. Afrika'da yeni tür bir kolonizm diyor protestocular. Bu yardım filan değil. Yeni bir kolonizm biçimi, bütün tohumların kontrolü ve diğer tarımsal kaynaklar, küçük çiftçilerin elinden alınıp büyük şirketlere devrediliyor. Bill ve Melinda Gates şeyiyle beraber demişler. Ne diyorsun bu işe? Sadece bundan iyi, Bill ve Melinda Gates Vakfı'nın B.P ana Darko Petroleum gibi şirketlerden 1.4 milyar değerinde hissesine de aldı ortaya. Çıktı. Onu da söyleyecektim ama benim ağzımdan aldın notunu. 10.90,99'a çıkardım. Daha fazlasını da bekleme. Ama ya yani. bir çelişki yok mu? Mesela Afrika'da insan dışkısından su elde etmeye çalışıyorlar ama bu durumu ortaya çıkaran fosil yakıt endüstrisine de paraları saçmaya devam ediyorlar. <gülüyor> iyilik yapmak için. Kendi iyiliklerinin sebebini yaratıyorlar değil mi? Evet. Aynen öyle. Zemin hazırlıyorlar. Başarılı. Dünyanın en zengin insanı. E, Bill Gates. Son olarak da şeyi söyleyeyim. Ondan sonra geze, gezegen elden gidiyor. Meselelerini bırakacağız ve vatan, millet elden gidiyor. Din elden gidiyor. Ahlak elden gidiyor konularıyla devam edeceğiz. Mesela büyük kavga var. Onları ikinci yarım saatte yapacağız. Arınç Gökçek kavgasını ve başka kavgalarını memleketin en önemli onlar. ama şel geçen sene vazgeçmişti ya kutuklardaki Kutu aramalardan, aramalardan. Evet. tekrar mı geri dönüyor? Geri dönüyor ve izin çıkmış Chukchi e, ve Bofor denizlerinde Alaska'da kimseye e, güvenemeyeceksin artık bu yarın itibariyle geliyor galiba şey bakanı İlgili bakanlık Amerika'dan izin çıkıyormuş. Şöyle bir ufak sorun varmış ama e, yani İçişleri Bakanlığı bakıyor bu işlere Amerika'da. E, Terry McAllister'ın yazdığı bir yazı görüyorum. Guardian gazetesinden. Yeniden başlıyormuş. Artık bölgede eriyen buzların arasında ufak bir risk varmış. Hesabını yapabilir misin? Yani dökülme büyük bir ya da birden fazla büyük kaza olup bir daha asla düzeltilemeyecek bir kaza. O, o bölgede ekosistemin bozulması riski yüzde kaçmış? Kendileri hesaplamışlar bakan Yüzde yetmiş beş. Bugünkü evet. anmalarda vardı buna benzer bir kaza. Evet. Valdez Ama o kutuplarda değildi. düz Temizlenebiliyor hiç olmazsa. Uzun badede de olsa. Kutuplardakini temizlemeye falan imkan yok. Ekosistem. Yaparlar bir aşı. Evet. Yok aşı olmuyor burayı değil mi? Bir gemi yaparlar. Ama gemide petrol alıyor. Bir şekilde yapacaklar herhalde. E, tabii. Canım. Bunun bütün sebeplerini, bu olayların... Yani son okuduğumuz üç haberin sebebini biliyor musunuz? Yani Bilmemeli'nin de Geysin, iki haberin. Bilmemeli'nin de Geysin parasını petrole yatırmasının... ...ve tekrardan Kuzey Kutupundaki araştırmalar başlamasının... Şeyin. ...sebebi bence... Ee, bu düşüşte olan yani 60 doların altına düşen petrol fiyatlarının 50'ye düştü sen ne diyorsun? Mayıs ayından itibaren yükselmeye başlayacağının söylendi hmm. Ama bir de yükselmezse bilmemeliğinde ne kadar para kaybeder düşünsenize. Düşünmek bile istemiyorum. Ve son haberimde son son son bu Yemen'in e, iç savaşın eşiğinde olduğunu ve buraya sürüklendiğini ve bu işten kurtuluşun olmadığını söyleyen müthiş haberler var elimizde yani yeni bir Irak Libya Suriye senaryosunun gerçek olması işten bile değil demiş Birleşmiş Milletler'in sözcüsü de uyarmış Cemal Ben Omar hayaldir demiş bunun düzeleceğini sanmak hemen müdahale etmemiz gerekiyor demiş yani yeni bir suyun bittiği ülkede bir de it savaş var, insanlar birbirlerini katledecekler. Ama bırakalım, şimdi biz vatan elden gidiyor, ordu elden gidiyor, memleket elden gidiyor, din elden gidiyor, Birleşik Arap, Arap, Arap Emirlikleri, gidiyor. çok özür dilerim, Hı. böldüm çok özür dilerim. Ne? Birleşik Arap Emirlikleri göçmen alır mı peki Yemen'den gelecek olan göçmenleri alır mı? Ya da Suudi Arabistan? Mı? Almaz mı? Suudi Arabistan bütün Yemenleri açacak şimdi. Açık Gazete This train is a clean train You know this train This train is a clean train I said this train This train is a clean train Everybody ride it in Jesus' name Because this train is a clean train Lord, this train This train has left the station You know this train This train train this train i stopped the station this train takes on every nation because this train is a clean train you know this train it's the prettiest train i ever have seen on this train it's the prettiest train i ever have seen on oh, this train This train This train is bound for glory Everybody ride for must be holy because this train is a clean train you know this train train, I said this train, don't pull no jokers, no tobacco chews, and no cigar smoker because this train is a clean train, you know this train, this train, don't pull no wakers out on this train, this train, don't pull no wakers all this train. This Train, Sister Rosetta Tharp'tan dinlediğimiz bir bluesdu. Bunu da bir süreden beri takip etmeye çalıştığımız bir yıl dönümüyle bağlantılı. Sister Rosetta Tharp, 20 Mart 1915'te, yani geçen hafta, 100 yıl önce doğmuştu. Kendisi 1973'te oldukça genç sayılabilecek bir yaşında hayata veda etmiş şarkıcı, şarkı yazarı, gitarist ve baya ünlü bir müzisyen ve 20. yüzyıl müziğinin en büyük öncülerinden bir tanesi. En baba isimler Little Richard, Johnny Cash, Elvis Presley, Jerry Lee Lewis. Robison gibi ne kadar isim varsa ve Chuck Berry özellikle de Chuck Berry tarzıyla rock'ın roll'un da vaftiz e, anlası diye de adlandırılan bir müzisyen ona da bir günaydın demeye devam ediyoruz. Yüzüncü yıl dönümünde. Evet. Şimdi vatan elden gidiyor meselelerine dönebiliriz artık. Son Kıyamet senaryolarına mı nereye geçiyoruz? Kıyamet senaryosu değil aslında uzun zamandır görülmeyen daha da daha önce benzeri belki de görülmemiş olan bir kavga var. Ee, dün bunu kavga mı yoksa danışıklı dövüş olduğunu düşünüyorduk ama bugün itibariyle etrafta e, uçuşan söyle e, demetler dolayısıyla ciddi bir durum olduğunu söyleyebilmek belki mümkün. daha mümkün. Ama yani Türkiye'dir burası. Her şey mümkün diyelim mesela. Bana Melik Gökçek'ten bahsediyoruz. Lise öğrencilerini Twitter'dan kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle dava eden bir şahıs. Ee, evet. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı e, Melik Gökçek. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç'a derhal istifa et çağrısına. Arınç'ın yanıtı. Gökçek, görevden Niye istifa et diyor? Gökçek görevden alınmamı isteyecek kadar haysiyetli bir insan değildir olmuş. Hmm. Yani düşünün bunu Twitter'dan söyleyecek birisi Melik Gökçe ye. ki bu sadece başlangıç yapılan açıklamanın. Dün çok ağır bir konuşma e, yaptı. Bülent Arınç bakanlar kurulunun hemen sonrasında gerçekleştirildi. Televizyona çıkan e çıkıp ayrıca izledim. İzledim. Hmm. Herkes izledi. bana kalırsa da Türkiye'de <gülüyor> e, pü dikkat bir şekilde. E, Hatta sunucunun gözleri de fal taşı gibi açıyor. Evet. E, demiş ki. Gökçe görevden alınmamı isteyecek kadar haysiyetli bir insan değildir. Ne demek bu? Haysiyetsiz. Öldüyen de var. Ve uzun bir derleme yapmış bir Türkçe bu olayın buraya nasıl geldiğini anlatan. Ama Gökçe'nin açıklamalarına biraz daha devam edecek olursak, istifa çağrısına yönelik Gökçe senin hakkın değil, haddin de değil. Okkalı cevap vermeme aklıma getirmedim, aklıma getirdim ama yapmayacağım demiş yok cevabı vermeyi <gülüyor> Yapmayacağım dedi bu bu mu? <gülüyor> Haysiyetsiz kucağa oturma. Durun dur dur durun. Dur, dur. Tamam. Dur. Oğlunun milletvekili adaylığını netleştirmek istiyor. Birlerini yaralamak için istiyor. Ahmet Hakan denen kişiyle kişi ailemle ilgili bir yazı yazmış. Onu kendine delil olarak kabul ediyor. Ahmet Hakan Bey'i Gökçek'ten çok önce tanırım. Kendisini çok iyileştirmiş bir insanım. Ama Sayın Hakan Gökçek'ten çok daha namusludur demiş. Şereflidir demiş. Ahmet yani, Hakan namus, gazetecilik şeref, yapıyor. Namus, vaziyetleri var yani. Evet. Ahmet Hakan gazetecilik yapıyor. Bu, yani Melik Gökçek'ten bahsediyor. Bu ise tetikçilik. Ayrıca Gökçek'i... Bunları Gökçe televizyonda mı söylüyor? Evet, evet. 75 canlı milyonun önünde. Bence daha fazla insan da izlemiş olabilir yurt dışından. Ankara'yı parsel parsel satmakla da suçlamış. 88 milyon lirinin mi söylemiş bunu? Ben Sayın Cumhurbaşkanımızın yanındaydım." demiş. Ben buyum. Her şeyimle karşınızdayım. Amerika'ya giden benim. Ben bunları gizlemedim ki ama Gökçek bunlardan daha fazlasını yapmıştır. Bu yapının kucağına oturmuş. Bu yapıyı bu yapıya Ankara'ya parsel parsel satmıştır. Paralel. Ankara'yı evet parsel parsel satmıştır. Ankara'yı paralel paralel ne? Parsel parsel, parsel. mı? Zengin iş adamlarına okul yaptırmıştır. Peki bunu epey zamanda beri biliyor olsa gerek suç duyurusu yapmış mı? Yani zaten suç duyurusu olduğunu söylüyor bu durumun başlı başına muhalefet partilerinin önde gelen isimleri. Onlar da harekete geçmişler diye duydum. Biz o zaman devletin imkanlarını bu yapı için onların kucağına bırakmadık demiş. Gökçek'in adaylığına o zaman itiraz ettim demiş aynı şekilde... Daha önceki bir olaydan ötürü hıncını bir şekilde çıkarmaya çalışıyor demiş. Yani 2009 seçimlerinde ve aynı zamanda 2014 seçimlerinde de Gökçen adaylığına itiraz etmiş. Bülent Arınç, Ankara'ya yakışmıyor demiş. 8 Haziran'a kadar müsaade vermiş aynı zamanda. 8 Haziran'dan sonra hesabını sorarım Melih Gökçek'ten demiş. Birileri de kuklacılık yapıp bunu kullanırsa benim kulaklarım iyi duyar teşhis ederim. Ha de demiş. Kukla mı? Yani ağır konuşmuş. Ağır konuşmaya başlamadım demesi bu mu? Akabinde akşam e, Melih Yökçek'ten de Bülent Arınca'ya flash bir cevap gelmişti. Ne gelmiş? Hadi anlat anlat çok heyecanlı. <gülüyor> çok uzun ya nasıl Yok, anlatayım ki? Sadece birkaç kelimeyle özetlemeni bekliyorum. Bülent Arınca açık mektup. Başlayayım mı? Neyse o kadar uzatmayayım. 88 nokta 76'ya virgül 76'ya düşüyor bak notun haberin olsun. İşte. Ama bir gün içerisinde o kadar fazla iş, şey oldu ki açıklama yapıldı ki hazırlıksız yakalandık. Yani bize de yazık diyorum. E, Melik Gökçek'in son e, açıklamasını arıyorum. Şimdi hadiseyi ben onu görmedim maalesef. O kadar takip edemedim ama had meselelerini gördüm. Kimin nerede havlayacağını biliriz, gördüm. Hı -hı. Hav, hav. Ee, biz hangi işler çevireceğini biliriz dediğini gördüm. Yapının kucağına oturmuş dediğini gördüm. Parsel, parsel satıp ya sattığını gördüm. Yani satma olayını kuklacılığı gördüm. Bu kadar. Melih Gökçekte de Ahmet Hakan'ın CNN Türk'te sunduğu tarafsız bölge programını iptal ettiğini Dün görmüş. en kötü haberi oydu. Evet bence de eksiklikti. Ee, ama ben sana o zaman sen ararken bir flash haber çekeyim. Osman Gökçek'ten benim haberim. Kim derseniz e, Boğulu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, biz AGM'ye geçtik farkında olmadan bizim Açık Gazete magazinine salı günleri yapmıyoruz ama kaçınılmaz olarak bütün Açık Gazete programı bir magazine magazin ekine doğru hızla gitmekte özellikle de Türkiye kısmında Melih Gökçe'nin oğlundan milletvekili adaylığı açıklaması gelmiş çat diye şöyle demiş birileri as, aslı astarı olmayan dedikodular üreterek benim aday adaylığından çekildiğimi söylemişler. Hayır, aday adaylığım devam etmektedir demiş ve yüreklere su serpmiş. Nasıl bravo, Yok, bravo. bir yakışıklı çocuk. Valla relativite denilen bir şey söz konusu. Bir de fotoğraf siyah beyaz elinizde tuttuğunuz anlaşılmıyor tam olarak. Neyse buldum ben Melik Gökçek'in son yaptığı açıklamayı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melik Gökçek Başbakan Yardımcısı Bülent Arınça sosyal medya üzerinden yanıt vermiş. Demiş ki: Sanma ki hakaretlerin karşılıksız kalacak. Ben sana hakaret etmeyeceğim. Çünkü hakaret eden kişi kendi seviyesini ortaya koyar. Ancak seni dava edeceğim. Hesabını mahkemede vereceksin ifadelerini kullanmış. Hmm. Bakın Melik Gökçek yine hukuk kanallarını kullanıyor. Senelerdir yaptığın açıklamalarla hep partinin başına dert oldun. Partide 10 kişiye sor 9'u bunu teyit eder Her kırdığın potu parti temizlemek için günlerini açar Son olarak baş, başbakanımızın tarafındaymış gibi gözüküp Cumhurbaşkanımızı eleştirip araya fitne sokmaya çalıştın Ve bunu sanki hükümet adına yapıyormuş gibi gözüktün Bu konuşmanı yaparken çözüm süreciyle ilgili izleme heyetiyle Cumhurbaşkanımızın her şeyden haberi olduğunu söyledin Cumhurbaşkanımız ise tam tersini söyledi Bitiyor az kaldı bu açıklamalarına Cumhurbaşkanımızı neyle itham, ettiğin, neyle itham etme gayesi güttün Bugün yani dün, dün ise e, meğer Cumhurbaşkanımızı bildir, bilgilendirmemişiz, bilgilendirmedik ise hata bizim. Cumhurbaşkanımız haklı dedin. Şimdi soruyorum demiş Melik Gökçek. Önceki gün Bülent Arınç ne yapmak istedi? Bugünkü Bülent Arınç ne yapmak istiyor? Dürüst politikacı söylediğinin arkasında durur ki katılıyoruz buna da canı yürekten. Eğer bir gün öyleyse bir gün böyle konuşuyorsan bir gün öyle bir gün böyle konuşuyorsan hükümet sözcülüğünde ne işin var diye sormuş Melik Gökçek ve devamında mahkemede getirecekmiş sözlerinin paralel ile alakalı olarak çeşitli suçlamalar var tekrardan damat galiba kızının ve damadının paralel yapının hala üst seviyelerinde görev yaptığını açıkladım diyor Melih Gökçek. ...herkes birbirini paralel yapıyla... ...suçluyor... Ee, ...tam bir paranoya hali içerisinde de... ...çekilmekte olduğunu söyleyebiliriz... Ya Adalet peki, ve Kalkınma Partisi... Bunu ...önde gelenlerinin de... ...bunu hangi gazetelerden takip ediyorsun sen... ...bütün bu haberleri yani... ...Radikal'te 24 CNN Türk... ...iyi geldi alttan... ...değil mi? Evet... ...evet yani... ...dünyanın yeni bir döneme girdiği meselesine yer verilmiyor pol kuruksun ne şey sabah ne yazmış bugün yani dünya dünyadan gidiyor haberleri yok gezegenelden gidiyor haberleri ben bu makam elden gidiyor arılar evden gidiyor yok zembil eski zeplim mi deme demek zeplim mi demek zembil ne zembil file çarşıya file. çıkılan file. Ha, zeplin değil ben bazen karıştırıyorum da cumhurbaşkanı demiş bunda. Ben bu makama fileyle inmedim, zembille inmedim demiş. Ee, eğer eleştiriyorsam bunu ülkem, milletim, çözüm, Hı. kardeşlik ve barış adına yapıyorum demiş. Gates Vakfı'ndan bahis yok değil mi? Shell'in kazısından bahis yok. Yok canım. Ne münasebet. Ama bu kavga var. Tamam. Hayır kavga vardı. Mesela kavga sabahta var mı? Yok. Kavga. İlk sayfaya baktığınız zaman Bülent için ufak bir fotoğrafını görüyorsunuz. Cumhurbaşkanı daha fazla bilgilendireceğiz diyor. Ee, Başbakan Yardımcısı Arınç Cumhurbaşkanı ile görüş ayrılığı yaşandığı yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanlamış. Eksik bilgilendirme yaptıysak kusuru kendimiz alırız. Bundan sonra daha fazla bilgilendireceğiz demiş. 26. Sab sayfada devam varmış. Devamında Melik ile alakalı kavgasından bahsediyor mu acaba? Eskiden bir reklam vardı. Gün doğar sabah olur herkes ha, yeni sabah okur gibi bir şey vardı. Şimdi o reklamlara geçtik aslında. Parantez içinde istifa çağrısı yapan Melih Gökçe bu terbiyesizce bir açıklamadır. Gökçe görevden alınmamı isteyecek kadar haysiyetli değildir. İstifa çağrısı senin haddin değil. Oğlunun milletvekili adaylığını garantiye almak istiyor. Benim cemaate karşı sevgimi ve saygımı bilen bilir. 17-25 Aralık'tan sonra benim hükümetim ve Sayın Cumhurbaşkanımın yanında olduğumu da bilen bilir demiş. Amerika'ya da giden benim. Devam etmiş böyle. Tamam, Ankara'yı parsel, parsel parsel satmıştır. İmar planlarında değişiklikler yaptırmıştır diye. De 7,67'ye düştün ona göre söyleyeyim notun düşüyor. Peki ben diğer şeylere de geçiyorum. Vatan ve Ordu elden gidiyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinden eşme ruhu tepkisi diye bir haber var. Süleyman Şah Karakolu ile ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri'nde açıklama gelmiş. TSK'nın PYD ve PKK ile işbirliği yaptığı iddialarının asılsız olduğu söylenmiş. Eşme ruhu Vaziyeti. Hmm. Bu ilk defa uzun evet. süreden beri siyasi bir açıklamayı e, epeydir duymuyorduk. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden gelmiş siyasete bir geri dönüş mü diye bakıyoruz. Ve HDP'de eşme ruhu haberlerini kınayan TSK için meclis araştırması e, istemiş. Bu da önemli. Bu da önemli ve Türkiye'de asker siyaset ilişkisinin yeniden düzenlenerek bu hususta demokratik bir rejimin gereklerinin yapılması ve askerin siyasete dahil olmasının önüne geçilmesi amacıyla anayasa uyarınca meclis araştırması açılması için gereğini arz ve teklif ederiz demiş İdris Baluken imzalı HDP Grup Başkan Vekili Bingöl Milletvekili imzalı sert bir dille yalanlamıştı çünkü biraz önce işte okuduğum şu özetini okuduğumuz bir şey Türk Silahlı Kuvvetleri. Şimdi ona da meclis araştırması var. Peki bir O var. Onu da geçiyorum. En heyecanlı kısmını geçtin zaten. Yo. Keşke kendi sesinden dinleseydik. Bülent Arınç'ı. O ses tonu da böyle sinirli ama sinirli olmayan bir ses tonu vardır ya Bülent evet, Arınç'ın. Çok. Gerici. Yani ses ger insanı geriyor. O bakımdan gerici. Ha. Ger ger Gerginlik verici. Peki başsavcılık KPSS soruşturmasında Cumhuriyetimizin büyük tehdit altında olduğu bilgisine ulaştık demiş. Buna ne diyorsun? Çok ilginç. Devlet mi? elden gidiyor. Biraz yani. geç olmuş sanki. Kaç sene önceki olaydan bahsediliyor? 14 ilde kopya iddialarına ilişkin 62 kişi gözaltında diyor. Hangi tarihte hatırlamıyorum. Unutmuşum. Ama yüz binlerce kişinin örgütlü biçimde yürütülen kopya faaliyetiyle haksızlığa uğratıldığı tespit edilmiştir. Cumhuriyetimiz büyük bir tehdit altında demiş. elden gidiyor demiş. 2010 bahsediyor. yılındaki yok. Yanlış mı? Hangi KPSS'deki skandaldan bahsediliyor? 5 yıl önceki. Evet evet 5 yıl önceki. Evet. 5 yıl bir... önceki KPSS için yeni düğmeye basılıyor. Evet. Cumhuriyetin Düğünün büyük bir tehdit. Çok yavaş gidiyor parmak o zaman. Böyle. Eman, şimdi bilim, bilim. Cumhuriyet'in büyük tehdit altında olduğu bilgisine ulaştık demişiz. Beş Zavcılık. senedir tahta kurusu olsa Cumhuriyet'i kemirirlerdi bunlar. Savcılık elden gidiyor. Sen ne diyorsun? Ama <gülüyor> eğitim <gülüyor> elden gidiyor. Var Evet. Eğitim konusunda Ahlak birkaç... elden gidiyor. Ahlak Hadi. mı? Tabii ahlak. Ya Ama ahlak elden gidiyor biraz böyle yaşla alakalı bir durum değil mi? Yok. Öyle mi? Her zaman ahlak elden gider. Böyle yaşlandıkça daha fazla ahlak elden gitmez mi? E Ben de yaşlanıyorum zaten. Yok canım estağfurullah. <gülüyor> Yaşlar haftasını daha bitirmedik ona göre. Okul müdüründen kız öğrencilere makyaj yapar, kıvırtırsanız sonunuz Özgecan gibi olur demiş. Tekirdağ'dan bu haber. 75. yıl ortaokulu. Neyin 75. yılı bu? Tabii ki Cumhuriyeti. <gülüyor> tamam, şimdi hatırladım. Eskişehir'in Beylikova ilçesindeki 19 Haziran İmamatip Ortaokulu Müdürü ÜD'nin... Gürültü yapan iki öğrenciyi sınıfta pet su şişesinin üzerine oturtmak istediğini ayrıca sınıftaki öğrencileri hortumla sıra dayağından geçirdiği söyleniyormuş. Evet ama e, ha, hakkında soruşturma açılmasa bile başka bir göreve atanmış Eskişehir'deki bu üyde. Bir de Kayseri'deki Hacı Sami Boydak ilk ve ortaokulunda gerçekleşen Nevruz etkinlikleri var. İlkokul çocuklarının e, bir temsili varmış birbirlerinin kafasını kesmişler kurban kesme oyunu şeklinde bir piyas içerisinde ellerindeki bıçaklarla birbirlerinin kafasını temsili olarak kesmişler. Biz de bu haberin bu bu programı burada keseriz ve açık gazete gitmeden bir nefes alalım. Açık gazete. Ahmet İnselli ufuk turu. Açık Gazete Günaydın Ahmet Günaydın Günaydın Ahmet Bey Günaydın Can Evet yeni Bir şey bitirdikten sonra dinleyici destek projesi özel yayınına bir haftalık yayından sonra tekrar dünya ve ülke gerçeklerine dönmüş bulunuyoruz Kolay gelsin <gülüyor> Teşekkür hepimize İki konu üzerinde düş, birazcık konuşalım diye düşünmüştük dün. Erdoğan'ın böyle senin deyimiyle pimi çekilmiş bir bomba halini almakta olması. Evet. Öteki de belki de Fransa seçimlerine de e, evet. bakabiliriz. E, er, Ta, Tayyip Erdoğan e, şu anda zannediyorum bir Erdoğan partisi diyebileceğimiz bir grubun başını çekiyor. Bu AKP'nin içinde örgüt olarak seçmen tabanı olarak çoğunluğu oluşturabilir. Fakat artık iki parti olduğunu söyleyebiliriz AKP'nin içinde. Birincisi tamamen Erdoğan'a biat edenlerden oluşan bir çevre çevre var. Örgüt tüm tam buna nasıl yanıt verdiğini bilmiyorum. Bir de AKP olarak, Adalet ve Kalkınma Partisi olarak devam etme ve başkanlık sistemine karşı da çok soğuk duran, iki nedenden soğuk duran, Türkiye'nin tarihi hafızası nedeniyle soğuk duran, ikincisi de Tayyip Erdoğan'ın demokrasiyle ilişkisini yakinen bildikleri için soğuk duran bir AKP seçmen ve örgüt e, tabanı var. Bir Erdoğan partisi var bir de bir e, AKP var diyelim. Başka isim koyamadığımız için söylüyoruz bunu. <gülüyor> ve zannediyorum Tayyip Erdoğan e, bunun e, gayet açık biçimde farkında. Ta, e, başkanlık sistemi talebine karşı e, örgütün içinde kendisine e, beklediği desteğin gelmediği kanaatinde ki gelmiyor çok yakın çevresi veyahut son 5-6 yılda daha önceden muhalefetin sol veyahut kemalist muhalefetin saflarında yer alırken hızlı biçimde dönüp Adalet ve Kalkınma Partisi'nin daha doğrusu Tayyip Erdoğan'ın savunucusu konuma geçen ler dışında ki bunların sayısı çok yüksek değil ama epey var etrafında bu kişiler dışında başkanlık sistemiyle ilgili çok büyük bir heyecan destek yok AKP içinde. Ve zannediyorum Tayyip Erdoğan'ı esas öfkeye düşüren olgu bu. Ve kendisi buna ilave eden bunun üzerine kendisinin dışında kendi çabası kendisinin bütünüyle birinci planda olmaması koşulunda bu seçimlerde istediği sonucu alamayacağı endişesini taşıyor. Ve burada zannediyorum Adalet ve Kalkınma Partisi'nin normal işleyişiyle Tayyip Erdoğan'ın işleyişi ve hedefleri arasında bir fark çıkmaya başlamış durumda. Şimdi 13 yılın sonunda bir iktidarda, 13 yıldan beri iktidarda olan bir partinin, ee, bu seçimlerde e, takriben %40 ila %44, %40 diyelim 40-42 civarında oy alması ve e, mecliste e, yeniden hükümet yapabilecek bir çoğunluğu çok büyük bir e, e, şey olmazsa, önümüzdeki iki ay için değişiklik olmazsa, hemen hemen kesin olması. Yani 200... 80, 290, 300 milletvekili çıkarmasının güçlü bir ihtimal olması, kesin demeyelim, güçlü bir ihtimal olması başarı sayılmak gerekir. Ve bir partinin gerilmesine, böyle gerginlikler yaşamasına ihtiyaç duyulan bir durum değildir. 13 yıldan beri iktidarda olan bir partiden bahsediyoruz. Ve önümüzdeki 2015-2019 arasında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin <gülüyor> tek başına iktidar olma şansı yüksek. Gönlümden geçen bir sonuçtan bahsetmiyorum. <gülüyor> Ama <gülüyor> nesne olarak baktığımızda yüksek. O zaman bu partinin gergin olmaması lazım. Tam tersine. İşi tamamen gergin, sakin bir şekilde geçirirse bunun altından kalkabileceğini bilerek çok daha yumuşak profilli bir şey çizmesi lazım. Ama Tayyip Erdoğan'ın önüne koyduğu hedef AKP'nin demiyorum, Tayyip Erdoğan'ın AKP'nin önüne ve kendi önüne koyduğu hedef <gülüyor> bu değil. 360-370 milletvekili çıkartmak, en azından 330'un üzerinde milletvekili çıkartmak hedefi. Şimdi bu 13 yıldır iktidarda olan bir parti için çok zor bir hedef. İktisadi olarak çok kolay olmayan bir konjonktür içinde seçimlere giriyorlar. Ee, uluslararası planda başarısız olduğu artık tescil edilmiş bir ortamda e, seçimlere giriyorlar. Tehditlerin, e, Türkiye'de güven e, seçmenin hem iktisadi anlamda hem siyasal anlamda e, gelecekle ilgili güveninin çok hızla yıprandığı bir ortamda seçimlere giriyorlar. E, bu durumda e, 290-300 milletvekili kazandığında büyük başarı kazandık Diyemeyecek bir hedefi önüne koyuyor AKP'nin e, Tayyip Erdoğan ve bu elbette çok büyük bir gerginlik <gülüyor> bu e, yani Tayyip Erdoğan pimi çekilmiş el bombası gibi derken şu anda artık AKP için en büyük tükrarsızlık unsuru kimdir derseniz Tayyip Erdoğan'dır ve bu Cumhurbaşkanı olduğundan beri böyle hatta biraz daha önceden böyleydi öyleydi ama giderek artıyor eee geriye dönüşü olmayan bir yola kendini hapsetmiş durumda. Hem e, yolsuzluk dosyalarının ortaya çıkmaması, soruşturmaların yapılmaması için geriye dönüşü olmayan bir yol bu. Diğer taraftan kendine çizdiği hedef açısından geriye dönüşü olmayan yani başkanlık sistemi olacak ya ya da beni bunlar saraya cumhurbaşkanı sayede hapsetecekler. Hapsedecek, evet. Bu açıklamaları da çok ilgi çekici. Çok açık açık açık büyük, açık söylüyor. Evet, büyük kuşku duyuyor her şeyden. Yani bir analize göre de hiç halkın içine artık uzun süreden beri çıkamadığı durumu var. Bir de işte saraya hapsolma, işte kızına karşı yapılmış suikast <gülüyor> gibi sürekli böyle bir şüpheci söylemler de görüyoruz. E bu e, etrafındaki o e, çevre diyelim sıfatlandırmayayım şimdi etrafındaki o yakın çevre tabii bunu çok yak, sadece bunu besleyerek e, bu kişinin kendisine e, o, onlara sadık kalması onlara e, dinlemesi onlara önem vermesini sağladığı için de böyle bir e, fasit daire bu aynı zamanda kar topu gibi büyüyen e, fasit bir daire aynı zamanda ve e, şu anda hakikaten e, çatışma tamam Davutoğlu'yla Erdoğan e, görüştüler ve e, bir iki hafta şey olmaz, seçimler de var şimdi. Daha önce bir iki ay Türkiye ekonomisinin en büyük tehdit unsuru neydi şu 15 gün öncesine kadar? Türkiye ekonomisinin istikrarsızlığındaki en büyük tehdit unsuru Tayyip Erdoğan'dı. Her konuştuğunda iş kötüye gidiyordu. Susturdular. Ne oldu, ne konuştular bilmiyoruz. Merkez bankası iki buçuk saat, üç saat süren Ali babacan, Merkez Bankası başkanı Tayip Erdoğan toplantısı. Şimdi ağzını bıçak açmıyor ekonomi konusu dikkat ederseniz. Evet. Ee, bu konuda da herhalde e, en sonunda susturacaklar diye düşünüyorum. Ee, ama o of, ne yapacak, nasıl bunu kabul edecek, bunu bilmiyorum çünkü önüne hani önüne koyduğu hedef bağımlığı diye bir şey vardır iktisatta patika bağımlığı bir yola girersiniz iktisadi anlamda bir büyüme e, patikasına girersiniz o büyüme patikasının hatalı olduğunu fark etseniz de artık çıkamazsınız ya da iyi bir yöndeyse de o kendisi alır götürür e, çünkü attığınız adımlar sizi bağlar e, yaptığınız yatırımlar sizi bağlar, Öyle pat dediği yol değiştiremezsiniz e, bence şu anda e, Tayyip Erdoğan tamamen Başkanlık sistemi e, hırsı, arzusu veyahut projesi çerçevesinde de AKP'yi evet. tamamen ona kilitlenmiş durumda. Ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kaldıramayacağı bir yük yüklüyor e, sırtına. nesnel olarak kaldırması çok zor bir yük yüklüyor sırtına. Çünkü e, dediğim gibi... E, Parti tabanından buna bir e, büyük bir şey yok. E, Tayyip Erdoğan olmasa zaten onu taşıyan hiç olmayacak. Ama Tayyip Erdoğan olduğu için de bundan hürkenlerin sayısı da çok az değil. AKP tabanında. E, uluslararası planda e, çok izole olmuş. Artık e, e, çok ciddi sesi duyulmayan... E, İktisadi anlamda bir yavaşlamanın iktisadi yavaşlamanın çok açık biçimde gözüktüğü hem veriler itibariyle hem çarşı pazar izlenimleri itibariyle baktığımızda bir yavaşlamanın çok açık biçimde gözüktüğü yani daha krize girdi diyemeyiz ama yavaşlama trendinin çok açık biçimde gözüktüğü bir ortamdayız. E, o uluslararası ortamın çok bizim açımızdan bölge açısından çok karışık olduğu bir ortamdayız. E, Suriye ve Irak'taki gelişmelerde Türkiye'nin aldığı pozisyonlar nedeniyle Türkiye'ye yönelik e, tehditlerin, e, terör tehditlerinin e, artık ciddi noktaya geldiği bir aşamadayız. E, bütün bunlara baktığımız zaman başkanlık sistemi dışında başka hiçbir şey gözü görmüyor olmak çok düşündürücü tabi. Evet. Ee, rasyonel mi derseniz ha, işte bana öyle. rasyonel gelmiyor. Ama ama siyasal kararlar da sadece rasyonel <gülüyor> çerçevesinde e, e, izah edilemez. Bir de rasyonelte dediğimiz şey kendi baktığımız Değerler, hedefler ve aletler, araçlar itibariyle rasyonel gözükür. O o bakan kişinin gözünden başka türlü gözüküyor. Bir tane rasyonelite yok ki tabii ki. Çok doğru ama öte yandan da mevcut rasyonellik çerçevemiz bugüne kadar işte 20 yıla yakın bir süredir bu programı da yürütüyoruz hep birlikte el birliğiyle ve hepimizin bakmaya çalıştı. Gene de bir çok temel bir rasyonel çerçeve var ve geçen gün Murat Belge de buradaydı konuğumuz. Mikrofon dışında onunla da konuşuyordum. Yani rasyonel bir, asgari bir çerçeveye de ihtiyacımız var yorumlamak Baktır. için. Onu <gülüyor> bazen <gülüyor> şey, zorlanıyoruz. Zorlandı, zorlanıyoruz. <gülüyor> zorlanıyoruz. Evet zorlanıyoruz. O yüzden zaten hiç benim sevmediğim değerlendirmeleri, yani yetkim olmadığı için öyle bir e, bilgim, öyle bir e, formasyonum e, olmadığı için e, yapmamamız gereken e, noktalara gittiğimizi hissediyorum. <Gülüyor> Tıbbi değerlendirmeler yapmaya başlıyoruz. E, akıl sağlığı konusunda bazı kişilerin mesela, çünkü başka türlü izah edemiyoruz onu. Evet, veya yani. akıl tutulması diyoruz. E, Siniri bozuldu diyoruz. Paranoya diyoruz. Şizofreni diyoruz ama bunlar aslında evet. yapmamamız gereken Değil şeyler. Sen demin dinlerken benim aklıma bir başka nokta geldi. 13 yıl dedin o rakama takıldım. 13 yıllık iktidarı bir de 100, 300 milletvekili dedin. İşte o da %66,6 böyle şey 13 yılın uğursuzluğu ve 666 gibi rakamlar. Ha Sen sen şey diyor, <gülüyor> e, ne? E, İsmı aklıma gelmedi bu sayılarla ilgili. E, e, e, Nemcet. Nümeroloji. Nemcet hesaplarına girmişsin demek ki durum o zaman iyice. <gülüyor> <vay. gülüyor> Hiç başka bir şey kalmadı galiba. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> nümeroloji yapmaya başlamışsın. E, bu da hayra alamet değil. değil Tabi burada en önemli e, gelişme gelişme Tayyip Erdoğan'ın e, başkanlık rejimi çerçevesinde mi düşündüğü, herhalde o, o çerçevede yaptığı, fakat zannediyorum e, kendi partisine de zarar verdiği ve çözüm süreci denilen şeye de e, çok büyük zarar verdiği bir girişim. Hani e, izleme komitesine karşı çıkması, anlayabilirim bunu, karşı evet. çıkabilir ama bunu... ...izleme Komitesi listesi ve fikri ortaya atıldıktan sonra neye artık resmileşmiş durumda insanların isimleri konuktan sonra yapamaz çünkü evet. zaten önceden kendisine verilmiş şeyler. Bunlar. Evet, bilgisi dahilinde ve onayı dahilinde. dahilinde. Evet. <gülüyor> Dolma Toplantısı. Beğeniriz, beğenmeyiz, eleştiririz. Kendi bilgisi dahilinde yapılan bir şey bu. Yani bunu ve orada iki tarafın yani Yalçın Akdoğan'la sırrı süreye gönderin okuduğu metinlerin. Daha önceden Tayyip Erdoğan'ın çevresi kendisi veyahut danışmanları tarafından okunup onaylanmadan orada okunduğuna inanmak mümkün değil. Evet, böyle bir şey olamaz yani. Mümkün değil. Dolayısıyla kendisi de Ben gazetelerden, gazetelerden okudum dedi. <gülüyor> İnanılır gibi değil. Fakat fakat doğru söylememeye başlamış olması. Gerçi bu ilk defa değil diyeceksiniz. Doğru söylememeye başla. Ve bunu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ve hükümetin içindeki e, insanlar e, dile getirmeye başladılar. Bülent Arınç'ın çok e, usta bir ifadeyle bilmemesi ihtimal dahilinde değildir lafı yalan söylüyor demektir. Evet. Ya, bu... bu e... Yani bu, bu, Burada hakikaten şeyi anlamak, MHP oyların kaçmasından gitmesinden korktuğu için bunu yapıyor olabilir. Ama bunu MHP oyların gitmesi dün başlayan bir şey değil. İzleme komitesi sonuçları, izleme komitesinin isimleri gündeme gelince ortaya çıkan bir şey değil. Bizden çok daha iyi izliyordur MHP'ye oyların gidip gitmediğini. Dolayısıyla daha önceden önüne geldiğinde bunların hepsini durdurma ihtimali var. Evet, çözüm süreci için izleme heyeti konusunda sonradan öğreniyor olması ihtimali sıfırdır yani herhangi bir konu. Dolmabahçe toplantısı. Evet. Onu da onu da tasvip etmiyorum dedi. Nedir onlar böyle yan yana geliyorlar hükümetle mecliste grubu olan bir parti. Nasıl yan yana sırt sırta mı duracaklar? Kavga mı edecekler? İki taraf var burada görüşmeler sürü, sürüyor. Bir iki tane meşru taraf var. Kim ne yapacak? Kandille yapsınlar o zaman. PKK'nın liderleriyle yapsınlar toplantıyı. Evet, çok acayip yani. Peki şimdi... E, on, Bu, burada hakikaten çok ciddi bir e, anlamakta zorluk çekilen bir nokta var. Ve anlamanın zorluk çekilen nokta giderek daha fazla Tayyip Erdoğan projesi ve şahsıyla alakalı olmaya başladı. Ve AKP tabii burada artık bir tek parti değil. iki partiden bahsetmemiz lazım. Şimdi Fransa'ya gelelim. Evet Fransa'da e, bizim e, Türkiye'de olmayan bir e, seçim e, şeyi e, seçim oldu Türkiye'de bu seviyede seçim yok yani belediye meclis seçimleri değildi bölge meclis seçimleri de değildi bölge ile belediye arasında yani bizim il gelen meclislerine e, e, denk düşen seçimler yapıldı. Illerin il genel meclisi üyelerinin seçimleri yapıldı. Bu böyle Fransa dört katmanlı bir seçimler. Dört katmanlı, dört yönetim katmanı var. Bir belediyeler var, bir iller var. Genel meclisleri var. Pek artık yetkileri kalmamış. Aslında hükümetin ve hatta Muhalefetin de bunları kaldı. bu il genel meclisini kaldırma niyeti var ama çok tarihi kurumlar oldukları için Fransız devriminden kalma biraz zorlanıyorlar bir de daha bölgesel olarak yerel olarak ona hala yerel halkın bölgelerde illerde bir şey var bir bağ var. Onun üzerine bölge meclisleri var, bir de onun üzerine millet meclisi var. Yani dört katmanlı bir sistem var Fransa'da. Bunun ikinci katmanı, en zayıf, en az ilgi çeken katmanı. O yüzden de seçime katılım %50 civarında oldu. Ve ortaya çıkan tablo, birinci tur seçimleri bunlar. ikinci tur gelecek, pazar olacak. Üç Fransa çıktı ortaya. Bir, Sarkozy'nin başını çektiği, sağ partinin önde olduğu ve müttefikleriyle beraber... Takriben %36'sını seçmenlerin birinci turda oyunu aldığı bir Fransa var. Bir Sosyalist Partisi'nin %21 civarında oy aldığı sol cephenin, yeşillerin ve cumhuriyetçi solcuların da dahil oldukları bir sol blok var. Ama o blok dağılmış bir blok, parçalı bölüklü bir blok, seçmen bloğu belki. Hı hı. Parti, örgüt bloğu değil o yüzde otuz beş civarında bir de ulusal cephenin tek başına aldığı öyle etrafında müttefik falan değil tek başına aldığı yüzde yirmi beş bu tabi çok ciddi bir evet, evet. yani bu çok önemli çünkü mesela bugün nerede gördüğümü tam hatırlayamadım ama şey olabilir BBC Türkçe olabilir yani beklediği sonucu elde edemedi gibi bir ibare vardı haber verilişi sırasında front nacional için yani marine. Çünkü şey o birinci parti olmayı bekliyordu. Evet. Ama yani birinci parti olmayı bekliyordu ama aslında e, bu sözünü evet, ettiğin çok önemli bir başarıdan da bahsetmiyor. Olmaz olur mu? Evet. O, oyu arttı. 100... Oyu birinci parti ne zaman olmuştu milli diye milli cephe kontronasyonel Avrupa seçimlerinde olmuştu. Evet. Katılım düşük oldu. Yüzde yirmi civarında oy almıştı. Şimdi yüzde yirmi beş çok yüksek bir oraya. Hem de oy sayısını da arttırdı. Seçmen sayısını da arttırdı. Beş milyondan fazla oy almış bir partiden bahsediyoruz. Belki birkaç tane il genel meclisini yönetecek bir partiden bahsediyoruz. Artık bazı belediyeleri Güney'de ve Alsace bölgesinde bazı Orta Bayı yöneten bir partiden bahsediyoruz ve ilk defa bu seçimlerde hemen hemen bütün seçim bölgelerinde aday göstererek e, seçimlere girdi. Evet. Çok ben de yani Artık önemli bir başarı olduğunu düşünüyorum maalesef. Çok önemli bir başarı. Kendilerine koydukları hedefin belki gerisinde kalmış olabilirler ama e, bir önceki seçimlere, daha önceki seçimlere baktığımızda çok ciddi bir ilerleme kaydetmiş durumdalar. Ve artık Fransa'nın yerleşik bir siyasal figürü, ikinci bir siyasal figürü değil, ilk sıralarda yer alan. Yani onun için üç bloktan bahsettim. Evet, bu bu faşist üç... yani. Evet. Yani faşist, aşırı sağ... Tam faşist tabirini destekleyecek bir e, klasik faşizm Time destekleyecek bir halk cephe hareketi midir e, Lider hareketi midir? E, biraz daha böylemerkkez e, şey sağ sağdan da oy almaya çalışan Avrupa Birliğine karşı tepkileri en fazla iki tane şey kullanıyor aşırı, şu anda e, e, milli cephe ve bazı açılardan da. Sarkozy mesela e, konuşmasında e, ikinci, ikinci tur için seçmenlerine çağrı yaparken e, Milli Cephe Front e, <gülüyor> karşı harekete geçmek için şöyle dedi. Bakın dedi bu partiyi de aynı zamanda e, aşırı e, solcularla işbirliği yapmaktan, onları desteklemekten de kaçınmaz dedi. Siriza'yı destekliyor, Siriza'nın programını destekliyor dedi hakikaten de Marine Le Pen. ...Siriza'yı desteklemişti. Çünkü şeyden, Siriza'yı sevdiğinden değil... ...Avrupa Birliği düşmanlığı çerçevesinde... ...sadece. <gülüyor> ee, bir tarafıyla böyle... yani ...Avrupa Birliği konusunda... E, e, ...tamamen Avrupa Birliği'ne karşı... E, ...bir hareketin temsilcisi... ...onun tepkilerini kanalize ediyor. Evvelden Komünist Partisi biraz bunu yapıyordu... İkincisi ikincisi kaybedenler bu yeni düzende kendilerini kaybedenler olarak gören kesimi tepkilerini kanalize ediyor bu kaybedenler de göçmen göçmenler nedeniyle kendilerinin kaybettiklerini inananlar ağırlıklı itibariyle bir kimlik politikasyonu öne çıkartıyor Fransa Fransa Fransa Fransızlarındır diyor yani sonuçta tam bizdeki Türkçesiyle Fransa Fransızlarındır diyor Evet. ve e, ve e, diğer taraftan da babasının radikal e, faşizan söyleminden de uzak durmaya çalışıyor. En fazla neyi bu konuda başarmaya başardı biliyor musunuz? Babası e, ırkçı babasının ırkçılığı esas antisemitik bir ırkçılıktı. Yahudi di düşmanının üzerineydi. İkinci Dünya Savaşından kalma bir Alman e, nazizminden esinlenme, Fransız Faşizminden nazizminden esinlenme bir ırkçılıktı babasının ki. Le Pen onu tamamen ikinci plan atıp ırkçılığı daha medeniyle görünümlü bir yabancı düşmanlığı değil göçmen işçilerden şikayetçilik haline dönüştü. Evet. Postmodern ve postkolonyalist bir. Şey. Evet. Evet. <gülüyor> Sağcılık evet çok iyi O gördüm. yüzden o yüzden mesela artık. Yahudi e, düşmanlığı temaları e, e, hemen hemen e, Marine Le Pen'in ağzını hiç duymazsınız ve babasıyla arası bozuldu, bozuldu. Kavga ettiler, evet. evet. Biraz daha orada kendisini e, daha e, establishment nezdinde, beyaz Fransızlar nezdinde daha kabul edilir bir noktaya çekme çabasında. Bunun zamanında İtalya'da e, faşist hareketin, e, post-faşist hareketin İtalyan sosyal hareketi vardı hatırlarsınız. Evet. E, Fini'nin. Onun merkeze e, hareketini kaydırması e, operasyonunun benzerini çok daha güçlü bir biçimde yapıyor. Evet. Bak. İkinci tur seçimlerinin sonucunu göreceğiz. Göreceğiz. Yani Yalnız terim. şöyle bir şey belirteyim. Birinci tur seçimleri sonunda Sosyalist Partisi ikinci turda... E, Marine Le Pen adaylarının adaylığının e, seçilmemesi için kendi e, seçmenlerini e, Sağ Parti'ye Sarkozy'nin partisine. partisine oy vermeye çağırdı. Yani iki, iki bir şey kaldığı zaman Sağ Parti ile e, Marine e, Front National'in adayı e, yarıştığı zaman ikinci turda Sağ Parti'ye oy vermeye çağırdı. Bunun adı Cumhuriyetçi Cumhuriyetçi e, Cumhuriyetçi e, evet. refleks diyelim, evet. cumhuriyetçi ilgi, evet. cumhuriyetçi cephe, neyse. Evet. E, fakat Sarkozy çağırmadı. Sarkozy'nin e, tavrı ise, partisine oylattırdığı, zor zor oylattırdığı tavrı ise, ne, e, ne front nasyonel, ne parti sosyalist. O bağımsız bir çizgi götürüyor demek ki. <gülüyor> Anlaşma yapmayacaklarını vaat ettiler. Milli CEP'yle, Front herhangi bir anlaşma yapmayacaklarını, ikinci tur anlaşması yapmayacaklarını vaat ettiler. Ama Cumhuriyetçi şeyi partisinin içinde çok ciddi tepkiler olmasına rağmen ve oylattığı Merkez Yönetim Kurulu'nda ucu ucuna çoğunlukla bu kararı aldırttı. Ve ikinci turda sosyalistlerle solun adaylarıyla diyelim çünkü sadece sosyalistler kalmıyor. Solun adaylarıyla Front National'in adayı çekiştiğinde şey yapmayacaklar, oy vermeye sola, oy, cumhuriyetçi cepheye oy vermeye çağırmayacaklarını belirttiler. Seçmenler tabi kendileri gidebilirler ama orada da şeye karşı bir tepkin olduğu için sağ seçmende sol tepkisi, sol seçmendeki sağ tepkisinden daha radikal olduğu için. Ee, çok fazla oy kayması olacağını beklenmiyor. Beklenmiyor. Gelecek haftaki ikinci turdan sonra da tekrar bir değerlendirme yaparız. Evet. Çok teşekkürler. Peki, i̇yi günler. Görüşmek üzere. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Kaste.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 Günaydın Güven Bey merhabalar. Günaydın Amay Bey. Bugün can yok birlikte yapıyoruz programı ve e, Turing Alan Turing'in e, game de, filminin de başlamasından ve gösterime girmesinden yararlanarak bu son derece önemli düşünürü etraflıca el almaya çalışıyorduk. Bu da onlardan bir diğer program olacak değil mi? Evet. Bir diğeri ve aslında sonuncusu dördüncüsü ve sonuncusu olacak. E, çünkü neredeyse 6 hafta önce Turing'in hayatıyla e, başladık. Seri'nde arkasından e, Boğaziçi Üniversitesi'nden e, bilgisayar bilimcisi Cem Say e, konuk oldu ve Turing'in matematiksel çalışmalarının anlattı. E, ardından e, Mr. Spak'ı anma programı e, araya girdi. Onun ardından e, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden felsefeci Aziz Zambak e, Turing'in e, felsefi çalışmalarından bahsetti. E, bu, bu programda Türen'in testi olarak bilinen ve Turing'in yapay zeka e, hakkındaki e, Düşüncelerini bir anlamda bir prosedür haline getiren testin ne durumda olduğunu ve genel olarak makul bir test olarak görülebilir mi? Biz Turing testini geçecek bir makineyle karşılaşsak ne tür bir yargıda ya da hükümde bulunurduk? Biraz onlardan konuşup ardından Turing serisini noktalayalım istedim. Ee, yapay zekanın aslında temas ettiği bir sürü başka e, konu var. Ee, Birkaçına kısaca burada da değiniriz. Onları başka bir e, seviyede ele almak üzere şimdilik yapay zeka seviyesini böylece bitirmiş oluruz. Belki tekrar e, beyin bilimlerine, sosyal bilimlerine, sosyal bilimlere e, döneriz destek Haftasının ardından bu Turing seyisine başladığımızın başlamamızın 6. haftası oluyor neredeyse. Böylece noktayı koymuş olalım. Evet. Bir de hatırlatma babında Alan Turing İngiliz matematikçi, biyolog ve düşünür pek çok katkısı var. bilgisayarın da babalarından biri belki de en önemlilerinden biri sayılıyor. Yapay zeka tartışmalarından da aynı zamanda da gay hakları babında da epey kadre uğramış biri olarak. Sonradan çok uzun 50-55 yıl sonra kadri bilinmiş ve ölümünden sonra kendisine de... Işte teşekkür edilmiş hükümetler ve kraliçe tarafından ama iş işten geçtikten sonra bir de tabi şeyi de eklemek gerekir 49 bin durumun, onun durumunda olan gay ya, içinde böyle bir özür ve ödüllendirme olmamış ee, evet doğru e, hatta e, bu özür bileme konusunda da Turingan özür bileme konusunda epey bir, bir e, İngiltere'de ve dünyada da bir talep vardı. Fakat e, İngiltere bir ayak e, diredi buna. E, yani hemen e, ve isteyerek ve kendilerinden gönüllü olarak yaptıkları bir şey bilgin de söylemek lazım. E, fakat sonunda baskılara dayanamayarak e, Turing'den özür dilediler. Turing sahiden de e, kendi kişiliğiyle LGBTI komünitesinde özellikle bir simge isim e, haline gelmiş krisi. E, 20. da e, gerek matematik ve mantık alanındaki katkıları, gerek yapay zeka konusundaki katkıları, e, gerekse de bilgisayar biliminin temellerini e, sahiden e, belki kendi başına neredeyse diyebiliriz atmış e, olması ...nedeniyle çok çok önemli bir isim. Bir de Dünya Savaşı'nın kazanılmasında da... ...oldukça önemli bir rol oynamış... ...Nazilerin yenilmesinde de... ...diyebiliriz. Enigma'yı evet, Bu, şifreyi. Taklit oyunu... ...ya da Imitation Game... E, ...adıyla... ...epey bir zamandır... Işte ...yaklaşık 5 altı haftadır... ...Türkiye'de de gösterme görmüş olan... ...filmde de anlatıldığı gibi... E, nazilerin kullandığı ve çözülmesinin imkansız olduğunu düşündükleri bir kodlama sistemini e, bir e, matematikçi ekiple birlikte e, çözen e, insan böyle bir önemli katkısı da var e, zamanlama açısından e, dünya kadınlar günü arkada kalmış olsa da bir iki hafta kadar gecikmeyle aslında bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. bilgisayar biliminin e, tarihine baktığımız zaman modern hesaplama e, biliminin belki kurucusu olarak Alan Turin'i görüyoruz fakat e, buna e, öncülük eden çalışmalarda çok önemli bir kadın matematikçi de var onu da bu e, vesileyle buradan anmış olalım ee, Lady e, Ada Lovelace ismi e, ünlü bir şair, romantik şair Lord Byron'un kızı. E, çok e, yetenekli bir matematikçi olduğu genç yaşlarda e, ortaya çıkıyor. Aynı zamanda şair, e, şiire ve matematiğe aynı anda ve e, belki benzer motivasyonlarla. İlgi duyuyor, öyle olduğunu söylüyor kendisi en azından. Ve e, çağın önemli matematikçilerinden Charles Dobbage sinni, bir matematikçinin inşa etmiş olduğu e, Analytic Engine isimli analitik motor e, diyelim, bir tür mekanik e, bilgisayarın programlaması üzerine çalışıyor. Ve algoritma dediğimiz e, bu makinelerin, adım adım ne şekilde neler yapacaklarını belirten türde bir prosedürü formalize ederek bu makineyi geliştiriyor. Bu anlamda tarihte bilgisayar dini tarihinde ilk algoritma çalışmalarını yapmış olan kişi olarak da anılabilir. Özellikle o yıllarda matematik alanında ya da bu tür işte mekanik araçlar gereçler ve bunların geliştirilmesi konusunda çalışmalara katılan kadınlar hemen hiç olmadığı için Eda Ablus'un çok önemli bir şahsiyet olduğunu oradan da aslında görebiliriz. Sonra da neredeyse Turing gibi çok genç bir yaşta. Turing'den de genç bir yaşta. Turing 42 yaşında ölmüştü. Ee, Eda da 36 yaşında kanserden e, daha belki yapabileceği çok daha fazla ilgili çalışma ve katkı varken e, vefat ediyor e, kendi adıyla anılan bir programlama dili var Eyda e, Ada e, programlama dili e, hem de e, teknoloji ve kültür alanında e, kadınların çalışmasını destekleyen bir e, sivil toplum e, kuruluşu EYDA Initiative diye bir e, kuruluş var e, böylece EYDA Varlı'sı da burada anmış olalım bu tür bilgileri e, hem de hatırlatmak bağımından söyleyeyim e, Açık Bilinc'in Twitter sayfasında da aslında asıyorum e, ilgili e, bağlantıları ve e, makalelerin başlıklarını oraya koyuyorum e, Twitter'dan Açık Bilinç etiketiyle ulaşmak mümkün evet bu arada şeyi de ben de ilave edeyim e, genç bir yaşta öldüğünü ifade ettiğimiz Turing'in de e, 42 yaşında ama intihar mı yoksa ya biraz şüpheli bir ölümle İngiliz Hükümeti'nin onu e, kastre etmesinden sonra ya kastre olacaksın e, ya hapse gireceksin dedikten sonra o da adım, kimyasal yönünden adım olmayı kabul edip ama bunun da ıstırabından epey çektiğini de biliyoruz. Evet, evet. Yani gerek fiziksel e, rahatsızlıkları, e, gerekse de e, çok e, kendisini küçük düşürücü davranışlara maruz kalmasından dolayı, yani mesela bilgisayarlar üzerine, çalışmalarını sürdürmesinin imkansız hale gelmesi, üniversitedeki e, bilgisayar erişiminin e, kısıtlanması, sona erdirilmesi e, bu sebeplerden dolayı intihar etmiş olduğu türünün e, mümkün gözüküyor. Başka tezler de var. Bir tanesi yanlışlıkla e, Siyanur'a bakmış bir elmayı yemekten e, ölmüş olabileceği bir diğeri İngiliz e, gizli e, istihbarat ajanları tarafından öldürülmüş e, olabileceği e, bana intihar etmiş olması ihtimali e, en büyük ihtimali gibi gözüküyor. E, bu da tabii yani böyle bir e, savaş kahramanı ve e, bilgisayar bilimi dehası e, bir insanı e, böyle bir yola çürpilmiş olması da e, Zamanın İngiltere hükümetinin e, utancıdır. E, ama bunu sonunda e, işte 21. yüzyılda e, olan bitenin üstünden 50 seneden fazla zaman geçtikten sonra e, görmüş tanımış olmaları ve e, resmilik bir özürde bulunmuş olmaları da e, sonuç itibariyle sevinecek bir şey. Evet. Peki şimdi isterseniz bu Turing testi meselesine dönelim. Bunu e, önceki hafta Aziz Zambak'la da e, konuşmuştuk. E, Turing'in e, önerisine göre e, bir makinenin akıllı olup olmadığını nasıl anlayacağız? E, makine nedir? Akıl nedir? Bunları tartışarak e, tanımlar üzerinden gitmeye başlarsak e, her kafadan bir ses çıkabilir diyor Turing. Onun yerine bir Prosedür öneriyor. Ee, siz bir hakem olarak e, bir bilgisayar e, ekranının e, önünde oturuyorsunuz ve iki e, değişik kişiyle yazışıyorsunuz. E, i̇stediğiniz konularda, istediğiniz uzunlukta, e, istediğiniz soruları sorarak bir sohbet sürdürüyorsunuz. E, yalnızca e, şöyle bir e, önemli nokta var. Bu iki kişiden bir tanesi gerçekten bir insan fakat diğeri bir makine. Bir bilgisayar programı. Bilgisayar programı sizi kendisinin bir insan olduğuna inandırmaya çalışıyor. Siz bir hakem olarak yeterince zaman geçirdikten sonra, istediğiniz bütün soruları sorduktan sonra tamam ben anladım. Bunların işte A kişisi, insan belki bilgisayar derseniz ve yanılmış olursanız yani de konuşan bilgisayarı bir insan e, bilgisayarın bir insan olduğuna e, hükmetmiş olursanız e, bu bilgisayarın akıllı olduğunu tespit etmiş oluruz diyor Turin ve böylece e, bu tür bir prosedür sonunda makineler akıllı olur mu olabilir mi olamaz mı sorularına da son vermiş oluruz işte e, size kanıt e, şimdi eee Turing'in önerdiği bu e, test, bu prosedür e, bir makinenin akıllı olup olmadığını anlamak için e, iyi bir prosedür. Biraz bundan e, bahsedelim. Bir de e, bugün yani 2015 senesi itibariyle e, Turing testinde durum e, nedir? E, Turing bu makaleyi yazıp, e, Computing, Machinery and Intelligence başlık makalesini yazıp bu e, Google Turing testi olarak bilinen kendisinin taklit oyunu, Imitation Game diye adlandırdığı oyundan bahsettiğinde 1950 senesiydi. Yani onun içinden 65 sene geçmiş vaziyette. Bu 65 senenin sonunda Turing testini geçen bilgisayarlar var mı, yaklaşanlar var mı, durum nedir? Aziz Zambak bunlardan da bir parça bahsetmişti. Şimdi biraz daha bundan e, konuşalım istiyorum. Önce şu soruyla başlayalım. Sahiden de siz e, hakem olsanız ve e, istediğiniz uzunlukta bir sohbetin sonunda konuştuğunuz kişinin gerçek bir insan olduğuna e, kanaat getirsiniz. Yani... Herhangi bir konudan bir konudan öbürünü atlayarak istediğimiz her şeyi sordunuz ve sonunda derece makul cevaplar alıyorsunuz. Bu kadar incelikli bir sohbeti bir makine gerçekleştiremez. olsun olsun bir insan olmalı diye Ve bir bilgisayar programı çıktı arkasından. Bu, o programı artık bir insan gibi akıllı e, olarak kabul etmek için e, yeterli midir e, sizce? E, buradan başlayalım. Siz hakim olsanız, siz ne derdiniz? E, <gülüyor> zor soru. E, evet, kabul edilebilir derdim. E, Turing'in böyle bir prosedür önermesindeki e, Ana neden, e, makinelerin akıllı olabileceği fikrine karşı e, ön yargılı olduğumuz ya da olabileceğimiz ve e, makineleri böylece bir perde e, arkasına alarak e, bu ön yargıdan muaf bir şekilde e, hakemlik yapmamızın daha doğru e, olduğu. Yani e, bir bilgisayarın tersine oturup ...bilgisayar programı olduğunu bilerek konuşmaya başlarsak... ...belki e, her ne olursa olsun... ...yok bu makine dolayısıyla akıllı olamaz... ...diye düşüneceğiz. Evet, bu bir değer bu yer. Taklit, evet, taklit oyunu sayesinde... E, ...makineler bu dezavantajlarından kurtuluyorlar... E, ...türünle göre. E, şimdi... ...türün kendi hayatında... E, herhangi bir bilgisayar programının TÜR'ün testiyle sınandığını görmemiş hiç. Zaten bunu becerebilecektir de bilgisayarlar da o zaman gelişmemişti. TÜR'ün bunu bir düşünce deneyi olarak geleceğe yönelik bir test olarak ortaya koymuş. Hatta makalesinin bir noktasında geleceğe yönelik bir tahminde de bulunuyor ve diyor ki yaklaşık 50 sene sonra yani 2000 senesine neredeyse denk gelir. Bilgisayarlar yüzde %70 olasılıkla yanıltacak. Hem de yalnızca 5 dakikalık bir sohbet yüzde %70 derecesinde yanıltacak hale gelecekler diye bir tahminde bulunuyor. Yapay zekanın tarihçesinde yapay zeka konusunda... Çalışan e, e, çok parlak insanların hemen hepsinin e, geleceğe yönelik tahminler konusunda çok yanlış şeyler söylediğini görüyoruz. Bu aslında geleceğe yönelik tahmin meselesinin bir bilimi olmadığından bence kaynaklanıyor. E, türünde bu tuzağa aslında düşmüş vaziyette. Yani... 50 sene sonra böyle olur ama e, niye 45 sene sonra değil ya da 65 sene sonra değil? E, bir prosedür sonucunda e, bunu söylemiyor. Daha ziyade bir sezgi sonucunda bunu söylüyor. Fakat burada belki önemli olan şey şu Turing'in e, 50 sene sonra böyle olacak demesinin e, Ardından 1991 senesinde Hugh Logner isimli bir girişimci 100 bin dolarlık bir ödül koyarak Turing testlerinin yapımlara başlamasını öneriyor. Ve Massachusetts eyaletinde Amerika Birleşik Devletleri'nde benim oturduğum Cambridge sentine çok yakın bir yerde aslında ilk Turing testi gerçekleştiriliyor. Hakem olarak e, MIT'den ve Harvard Üniversitesi'nden ve Tufts Üniversitesi'nden e, bilgisayar bilimcisi ve felsefeci insanlar e, çağrılıyorlar. E, bunlar e, çeşitli yarışmacıların getirdikleri yarışmaya bilgisayar programlarının e, karşısında oturarak e, hangi programın e, bilgisayar programı olduğunu, kimin insan olduğunu ayırt etmeye çalışıyorlar. Bugün bu e, test e, her sene yapılıyor. 1991 senesinden bu yana. E, fakat Turing testini geçebilmiş bir e, bilgisayar programı yok. E, genel anlamda Turing testini geçebilmiş bir bilgisayar programı yok. Bu aslında bir taraftan e, Turing testinin gerçekten zor bir test olduğunun da göstergesi. Yani bir sürü insan Turing testini geçsin diye bir program geliştiriyor, geliştirmeye çalışıyor. Her sene bu programı daha da ilerletmeye çalışıyorlar. E, Turing testini geçmek bir yana, e, Turing testini geçmenin pek yakınlarına gelebilmiş bir program da aslında yok. Bu bence insan bilgisinin e, ve insan hayatında e, e, edinilen izlenimlerin e, aktarılabileceği dilin e, ee, ucu açıklığını gösteren bir şey. Yani siz bir bilgisayarın karşısında oturduğunuz zaman ona o kadar değişik konularda, o kadar değişik şeyler sorabilirsiniz ki bunların hepsinden e, haberdar olup bir insanmış gibi e, size bir şeyler söyleyebilmesi için bu bilgisayarın e, müthiş bir e, bilgi e, dağarcığına soruyor. Evet, arşivi yani. çok Hard drive çok kuvvetli olmalı herhalde. Ee, evet. Hatta belki bu ucu açıklık e, yüzünden e, hiçbir zaman bir e, insanın elinde olan bütün bilgi e, böyle formalize edilip cümleler halinde bilgisayara e, aktarılamaya da bile böyle e, düşünen, bunu iddia eden bilgisayarcılar da, e, felsefeciler de var. E, sonuçta Bizim e, e, sahip olduğumuz bilgilerin hepsi e, yalnızca kitaplardan okuyarak edindiğimiz bilgiler değil. E, hayatta yaşayarak e, ve belki bir cümle halinde temsil etmeyi düşünmediğimiz bir sürü bilgide var. E, bir makine e, bedentelleşmiş bir şekilde bir e, varlığı olmadıkça... Sizin e, cümlelerle e, programına dahil etmek durumunda kaldığınız e, bilgilere muhtaç. E, bu bilgiler e, yeterli olamıyor Turing geçmesi için. E, Hugh e, önerdiği e, Turing Test'i dolayısıyla e, belirli kısıtlanmış alanlarda e, yapılıyor 1991 senesinden bu yana. E, mesela e, müzikçe sohbet etme e, kategorisinde e, yapıldığı zaman e, siz karşınızda size e, müzikçe şeyler söyleyen bir insan mı var ya da müzikçe şeyler söyleyen bir bilgisayar mı var e, bunu e, anlamaya çalışıyorsun hakem olarak. Bu tür e, kısıtlanmış kategorilerde trin testini geçen e, programlar oldu. E, fakat e, örneğin müzikçe konuşma kategorisinde bu türün testini yapmak aslında makinenin e, bazen olmadık şeyler söylediğinde e, bir makine olduğunu saklayan e, bir tür strateji diyebiliriz. E, diyelim siz makineyle e, tatlılar konusunda konuşuyorsunuz. İşte baklava, kadariz, e, ekmek kaderi arkasından ee, kaymak ister misin? Ee, diye sorduymış. Ee, makine eğer gerekli bağlamsal bağlantıları yapamazsa e, kaymak kelimesini birden fazla şekilde e, değerlendirebilir ve size e, hayır ekmek kaderisinin yanında kaymak sevmem e, diyebileceği gibi e, hayır kaymak istemem e, çünkü çok tehlikeli bir spor gibi bir cevap da verebilir. Böyle bir giraf verdiği anda bu hiçbir zaman hiçbir insanın yapmayacağı türde bir çok bariz bir hata. E, makine olduğu hemen ortaya çıkacak ama müzikçe konuşma kategorisi gibi bir kategoride testini yapıyorsak e, bunu belki bir müziklik e, olarak biz e, yorumlayabiliriz. Dolayısıyla bunun mahsus yapıldığına kanat edilebiliriz ee, önceki haftaki programda Aziz Zambat'ta bahsetmişti. Evet. 2014'teki e, Turing e, testi yarışmasında bir program e, hakemleri aldatmayı beceriyor. Fakat e, programın canlandırdığı karakter İngilizceyi sonradan öğrenmiş. 13 yaşında Ukraynalı bir çocuk e, karakteri. Dolayısıyla yaptığı e, dilsel yanlışlar ya da e, e, bilgisinin eksikliği işte 13 yaşında olması ve Ukraynalı olması ve İngilizceyi sonradan öğrenmiş olması. Bunlara atladılarak e, e, hakemlerin belki aldatılması söz konusu olmuş. Yani özet olarak 2015 senesi itibariyle Turing testini gerçek anlamda geçebilmiş olan bir makine yok string testinin gerçek anlamda geçebilmesi bence bir hakimin istediği her şeyi istediği uzunlukta sormasına rağmen e, makinenin insan olduğunu düşünmesi bile olacak bunun çok kısa zamanda olacağını ben düşünmüyorum e, benim e, ya da benim kuşağımın insanlarının kendi hayatları içinde böyle bir şey göreceklerini de sanmıyorum Belki ama makineler e, bedenselleştikten sonra yani e, bilgilerin itibariyle yalnızca bizim cümleler halinde onlara yükleyeceğimiz e, önermelere e, muhtaç e, olan şeyler değil. Dünyada e, kendi başlarına özel bir şekilde hareket ederek, e, öğrenerek, algılayarak, ee, bilgiyi bu şekilde edinebilen ve biriktirebilen e, varlıklar haline geldikleri zaman e, ki e, Embodied Cognition e, ismiyle anılan e, bedenselleşmiş bilişim e, hareketi tam da böyle bir şeyin olması gerektiğini savunuyor. Akıllı makine varın ancak böyle bir bedenselleşme sonucunda gerçekleşebileceğini e, öne sürüyor. E, o zaman belki bir köyü testini gerçek anlamda geçecek bir e, bilgisayar programının e, olabileceği kanaatindeyim. Ama evet. e, uzun, uzun yıllar e, var olduğumuzda öyle, öyle düşünüyorum. Ama bu gerçekleşirse de daha şimdiden e, muazzam tahribat yapan e, insansız hava araçları, droneların e, o zaman neler yapacağını düşünmek bile istemiyor insan doğrusu. Evet, yani şöyle bir gerçek de var. Bilgisayar teknolojilerini geliştiren ve e, bu teknolojilerin gelişmesi yönünde fon ayıran e, kuruluşların bir çoğu aslında e, işte savunma bakanlığı falan gibi e, insanlığın hayrına olmayacak e, meselelerle motive olan e, kuruluşlar. Dolayısıyla e, bu tür e, yani akıllı makineler, robotlar, bilgisayar sistemlerinin e, gelişmesi büyük ihtimalle bu e, tür e, akıllı makinelerin eklentilerinin ilk iş böyle savunma bakanlığı filan gibi yerlerin orduların elinde olacağını gösteriyor. Bu da haklısınız, çok sakıncalı bir şey. Yani akıllı makinelerin olması belki kendi içinde zararlı doğrudan zararlı sonuçları olacak bir şey değil ama pratik olarak baktığımızda yapay zekadaki bir sürü gelişmenin kaygı verici aslında yönlere doğru gittiğini görmek mümkün. Evet. Peki burada bitirelim herhalde o zaman. Çok teşekkür ederiz. E, turing sürecini böylece şimdilik e, bitirmiş oluyoruz ama yapay zeka konusunda bir noktalı bir bir koymuş olalım. E, turing testini mesela müzikle de yapmak mümkün. Bunu ileride e, ben canlı size e, böyle bir e, küçük sınav e, vermek Eyvah. istiyorum bili e, bir kazanımda da bundan konuşmuştuk. E, yani bir e, klasik müzik parçası dinlediğinizde mesela bunu bir insanın mı yazmış olduğunu, bir makinenin mi yazmış olduğunu e, ayırt edebilecek misiniz? Bu alanda özellikle çok çarpıcı e, sürdüğü sonuçlar var. Onları da daha ileriki e, zamanlarda yapay zekaya yeniden döndüğümüzde e, tekrar değiniriz. Ee çok teşekkürler Güven Bey. Görüşmek ben üzere. Ben teşekkür ederim. Hoşça kalın. Açık bilinç. Güven Güzel ile bilim ve felsefe sohbetleri. Açık gazeteyi de bu şekilde bitiriyoruz. Bitirirken bir süreden beri yaptığımız gibi Sister Rosetta Tharp'tan bir şarkı çalarak bitirelim dedik. Çünkü kendisi yüz 100. yaş gününü kutlamaktayız. Sister Rosetta Tharpe. Ve bu önemli müziyenin şimdi çok uh, ün kazanmış parçalarından birini çalarak bitiriyoruz. Strange things happening every day. Hepinize günaydın. Günaydın. Çıkkasıydı.